hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Su hakkının bu haftaki konusu İstanbul'da en temel yaşama hakkı olan suya yapılan zamlar. Sürekli yapılan zamlar. Bunların ardı arkası kesilmiyor. Son 8 yılda suya yapılan zam benzine yapılan zam 2'ye katlamış. Her ay 5 ila 10 kuruş arasında zamlanmış suyun metreküpü. E, bu 8 sene içerisinde suyun fiyatı 135.5 artmış. Benzine yapılan zam ise yüzde yetmişte kalmış. Yani iki katı, i̇ki katı diyebiliriz mi? rahatlıkla. Hı hı. Evet. Biliyorsunuz bir de Türkiye'de benzi, dünyada benzin en pahalı olduğu ülke söylemi vardır. Gerçekten de bunu kontrol ettik. Benzin en pahalı bizim ülkemizdeymiş. Geçtiğimiz iki sene kuraklıktan dolayı fazla yağış olmadığı için içme suyu barajlar, barajlarında yüzde on yedi gibi rekor düzeylerde su seviyesi vardı. Ve bu nedenle kesintiler olmuştu. Ve her krizde olduğu gibi suyun fiyatı da artırılmıştı. Ancak evet. bu sene farklı bir durum yaşıyoruz. Evet. Ee, bu sene barajlar yüzde yetmiş beş oranında Hı -hı. dolu. Ee, daha da spesifik e, olalım. Geçen sene aynı zamanlarda İstanbul'un on barajının dolluk seviyesi ortalaması yüzde on sekiz nokta altmış bir idi. Yani Hı -hı. geçen seneki suyun dört katı... E, ...şu an İstanbul'un barajlarını doldurmuş durumda su var elimizde ve doğal olarak biz İstanbullular e, merak ediyoruz. Barajlar dolu olmasına rağmen su neden bu kadar pahalı ve neden hemen her ay e, suyun fiyatı artıyor? Evet. Temel sorumlarımız var. Evet çok büyük sorular bunlar. Gerçekten de İSKİ'nin web sitesini herkes açıp bakıp e, görebilir... İSKİ'nin suyun metreküp fiyatına hemen her ay bu beş on e, ile on kuruş arasında zam yaptığını görüyoruz. Bu İSKİ'nin faaliyet raporlarında çok daha çarpıcı bilgiler de var tabii. 2007 ile 2015 tarihleri arasındaki o sekiz senelik zaman diliminde suya yapılan zam oranı gerçekten muazzam olmuş. İstanbul'un evlere verilen şebeke suyuna bakıyoruz tabii biz. Endüstriyle veya tarımla ilgili değil. Türkiye'nin en pahalı insani kullanım sularından bir tanesi. Evet. evet İstanbul'daki su. Yani nüfusu hmm. 14 milyonu aşan mega kentin su faturalarının da mega olduğu söylenebilir. <gülüyor> evet. ee, biraz rakamları e, rakamlara detaylı bakalım. Bunları <gülüyor> bu verileri de zaten söylediğimiz gibi İSKİ'nin faaliyet raporlarından aldık. <gülüyor> ee, bir karşılaştırmada bulunalım. 10 Şubat 2007 evet, ilk tarihimiz olsun. Sene. Evet, 8 yıl öncesi. Ee, o dönemde e, suyun metreküp fiyatını ...konut 1 denilen yani 1 ile 10 metreküp aylık su kullanım bedeli 1 lira 66 kuruş imiş. Hı hı. Ee, 7 Temmuz 2015 tarihinde konut 1 için belirlenen fiyat metreküp fiyatı 3.91'e yükselmiş. Yani %135,5'luk artış olmuş. Evet. Konut 2 dediğimizde 10 e, ile 20 metreküplük aylık su kullanımı yapan meskenlerden bahsediyor. Konut 2'de 10 Şubat 2007 tarihinde 3 e, lira olan su yani 1 metreküp 3 lira olan su 7 Temmuz 2015'te. 5.69 olmuş yani burada da %89.6'lık bir artış var. Evet bir kategori daha var konut 3 deniyor buna da 20 metre küpten fazla aylık su tüketimi yapanlar için belirlenen e, birim fiyat 4 lira iken 10 Şubat 2007 tarihinde e, yine 7 Temmuz 2015 tarihinde 8.30'a yükselmiş e, artış oranı %80. 107.5. Şimdi bu fiyatlar nasıl hesaplanıyor? <gülüyor> orası meçhul. Evet, hiç bilmiyoruz. bilmiyoruz. Biz tabii o nasıl hesaplanıyor bilmiyoruz bunu ama bu fiyatları birkaç kalemle kıyaslayalım dedik. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun resmi akaryakıt fiyatlarına baktık ve İstanbul'da benzine 8 yılda toplam yüzde %70.5 oranında zam yapılmış. Buna göre 19 Şubat 2007 tarihinde İstanbul'da 95 oktan benzinin pompa fiyatı 2.72 TL. 4 Ağustos 2015 tarihinde güncel pompa fiyatlarına baktığımızda da benzinin litre fiyatının 4.64 olduğunu görüyoruz. Yani e, benzini evet. geçmiş. Yani e, zam artış zam geçmiş. Evet. oran açısından. Ee, bunun dışında dolarla da karşılaştırabiliriz. Evet. Suya yapılan zam oranı sadece hani benzinle değil, e, diğer kalemlerle de karşılaştırıldığında ne kadar fazla arttığını gösteriyor. Şimdi kur artışına bakacak olursak. 10 Şubat 2007 tarihinde konut 1'de suyun metreküp fiyatı 1.66 idi. Az önce söylemiştik. 4 Temmuz 2015'te bu metreküp fiyatı 3.91'e yükselmişti. İSKİ'nin 8 yılda suya yaptığı zam oranı tam bu e, konut 1 için %135,5'tü. Hmm. Merkez Bankası'nın 4 Ocak 2007 tarihli resmi kur fiyatlarına göre 1 dolar e, 1 lira kur kuruştan satılıyormuş... 2007 tarihinde evet. 4 Ağustos 2015 tarihinde ise e, kur 2 lira 60 e, Pardon 2 lira 76, 76 kuruş olmuş yani 8 yılda dolardaki toplam artış oranı yüzde 97 evet. sudakini hatırlatalım hatırlatalım yüzde 135 ,5. Evet Böylece İkinin suya son 8 yılda e, ...suyun metreküp fiyatına yaptığı toplam zam oranında dolardaki toplam artış oranını geçmiş olduğunu görüyoruz. İskinin evet. Meksikiyenlere verilen şebeke suyuna yani şöyle diyelim... ...en temel yaşam hakkımızda son 8 yılda yaptığı zam enflasyonun üzerinde üçte bir oranından daha fazla. Sadece dolar değil enflasyona da baktığımızda e, böyle görüyoruz. Ayrıca e, şunu da söyleyelim bazı dönemlerde benzin ve LPG'ye indirimler de geliyor. Evet. Bu indirimler de yapılıyor. Bir ufak hatırlatma yapalım. Suda da yapılmış indirim. Hı hı. E, hı. Temmuz ayında, Haziran ayına göre temmuz ayında indirim yapılmış. Birinci hı. kademede e, iki kuruş. Kur iki kuruş. İkinci de de iki kuruş. Üçüncü kademede dört kuruşluk bir indirim yapılmış. Haklarını yemeyelim. Evet. Bu İyi gibi şeyler vardı. yapınca söylüyoruz yani. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi e, su sürekli pahalanırken benzinde 9 kuruş indirim yapıldı. Tüp gaz ve otogaz da ucuzladı. Tüp gaz kilogramda 8 kuruş, otogazda 4 kuruş ucuzlamış. Türkiye'de artık birim fiyatı benzinden daha pahalı olan butik su markaları da var ama. Yani, yani sadece artıştan bahsetmeyelim. Daha pahalı olan sular da evet, var. Evet yani indirim suda yapılan indirim çok ciddi bir miktarda. Onun altını çizmek gerekiyor. Asıl hmm. olarak su zamlanıyor. Ve benzinin e, birim fiyatından daha pahalı satılan sular var. Yani Fiji dağlarından getirilen hmm. suyun e, küçük ambalajlarda getiriliyor. Hmm. 0.33% litrelikler yani. örneğin üç buçuk liraya satılıyor marketlerde artık lüks lokantaları da bıraktık gündelik hmm. hayatın içerisine de girmeye başlamış durumda tabii daha fazla alım gücüne sahip olan kesimlerin hmm. e, alışveriş ettiği yerlerde. Evet. İstanbul'da bu yapılan zamlar tabii e, gizli ama bunların en fazla en e, yoğun olduğu ay çünkü ee, 1 Ocak'tan itibaren 2015 1 Ocak'tan itibaren e, İSKİ tekrar kademeli sisteme geçmişti. Suda tarifelendirme, kademeli tarifelendirme sistemini. O zaman büyük bir zam yaptı. E, bu Haziran ayında bu sene içerisinde en fazla zamı e, Haziran ayında yaptı. Ocak ayından bu yana baktığımız zaman Temmuz, e, Ağustos hatta Ağustos e, ayına kadar baktığımızda... ...metreküp başına konut 1 tarifesinde 21 kuruşluk zam yapmış. Konut 2'de... 29 kuruşluk zam yapmış konut konut üçte de 40 kuruşluk zam gelmiş suya. Bu ise en düşük tarifede fatura başına 2 lira zam anlamına geliyor böyle bir hesaplama yapılmış. Bu rakam İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 750 bin abone sayısı ile çarpılırsa ...İSKİ'nin kasasına aylık en az 10 milyon lira ekstra gelir gireceği anlamına geliyor. Evet. Çok büyük bir şey. Yani bununla bu parayla neler yapılmaz değil mi? Evet yani Ay. su bir yandan hani bu e, çünkü biz bir yandan şunu talep ediyoruz suyun belli bir miktarın ücretsiz olması gerektiğini e, ifade ediyoruz. Ama evet. e, suyu hem pahalı satıyorlar hem de su hizmetlerinin kalitesi her geçen gün e, şey yapıyor düşüyor. Bu parayı nereye kullandıkları e, bir muamma. Evet. Ara mı veriyoruz? Ara verelim. Yani böyle tatsız konulardan bahsederken. Güzel bir şarkı dinleyelim. Appalachia'dan dinleyeceğiz. Rivers Run to the Sea. You pink, honey, sweet, to to oh, yeah. yeah. Honey, by the way Would you pay me oodles more, honey If I cried overtime at your door Didn't want you to leave Just wanted you to stay Oh yeah, yeah And Honey, by the way Living's not easy now that you're gone. Colors from old pictures I have withdrawn. Would you like to listen to old folk baroque? Smile at your friends, knowing that they don't smoke. But what's the Friday? Its It takes so long to see Rivers run to the sea It took so long for me Rivers run to the sea While you knelt to pack All the things that leave Will soon come back Didn't want you to leave, Just wanted you to stay yeah. Oh yeah, yeah And hunt up by the way Living's not easy Now that you're gone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 to see, rivers run to the sea, It took so long for me, rivers run to the sea. Evet, su hakkında bu hafta İstanbul'un suyuna, şebeke suyuna sürekli yapılan zamlardan bahsediyoruz. Son olarak e, bu sula, e, suya yapılan gizli, bu zamların gizli olduğundan bahsediyorduk. Ama Şimdi, yine de muhatapları sormak lazım. Tabii. Bu zamları evet. neye istinaden yapıyorsunuz? Evet. Sorulmuş. Sorulmuş, evet gerçekten de. <gülüyor> evet, sorulduğu zaman iskinin basın birimine ulaşılmış... Kendilerine bilgi verme yetkileri olmadığını söylemiş basın birimi. Kendisine e, zammın gerekçesi sorulduğu zaman görevli şöyle açıklama yapmış basın birimi dışında. eski sene başında tarifeli kademeye geçti ve 0-10 metreküp arasını 3.70 olarak belirlemişti. Aylık bazda bu fiyat değişiyor. Her ay zam yapılıyor ama zam miktarları 10 kuruş 5 kuruş şeklinde demiş. Yani, yani cevaptan da anlaşıldığı üzere e, yani yapılan zamları e, düşük olduğunu düşünüyorlar, evet. az yetersiz olduğunu düşünüyorlar, hani insanlara çok etkilemeyeceğini düşünüyorlar, fark edilmeyeceğini düşünüyorlar insanlar tarafından ve itiraz eden kimsenin de olmayacağını yine düşünerek e, iski bu zamları rutine bağlamış durumda e, yani hmm. bir gerekçesi yok şu anda. Yani evet. onun altını ne çizmek olacak? lazım. Küçük Geçtiğimiz sene işte baraj e, doluk oranları e, düşük seviyelerdeyken Sakarya'dan su almıştı. Bunu bir maliyet unsuru olarak açıklama şeyi vardı, hmm. zemini vardı. Ama bu sene böyle bir şeyi de yok. Evet. E, gerekçesi de yok aslında. Evet doğru diyorsun. Şimdi e, bir de şöyle bir durum var. Suya yapılan zam, gizli zam daha doğrusu yasal bir şey değil. Vatandaş haber verilmeden yapılan ve artık rutin haline gelmiş bu zam... Ee, aslında bununla ilgili bilgi vermesi gerekiyor kurumun yani iskinin ve vatandaşın da bilgi edinme hakkı var bununla ilgili. 2003 yılında yürürlüğe giren bir bilgi edinme hakkı kanunu vardı e, 44.802 <gülüyor> sayılı e, bilgi edinme hakkı kanunu gereği bu, bu bir vatandaşlık hakkı. İskinin vatandaşın ödeyeceği su miktarını kullanıcısına önceden bildirmesi yasal bir zorunluluk. Hatta bununla ilgili Tüketiciler Derneği TÜDER'de iskinin tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini söylüyor. Bu meselenin de Avrupa Birliği'nin en çok üstünde durduğu, olduğu, e, durmuş olduğu konu olduğunu söylemiş. Evet yani insanlar bütçelerini bu zamlara göre ayarlıyorlar. Yani kullanım miktarını evet. da ona Hı -hı. göre belirleyen haneler var. E, böyle şey diye düşünmemek lazım. E, su faturası bütçelerimizde önemli bir kalem e, teşkil etmiyor diye düşünmemek lazım. Hı -hı. Büyük kalabalıklar için. Bu e, kalemler önemli bir yeri yer tutuyor. E, şimdi TÜDER devam ediyor. sormaya devam ediyor. Yani son yıllarda özellikle eski e, gibi kamu e, kurumlarının hizmet veren kurumların hani sadece su alanında değil diğer alanlarda da hı hı. elektrikte olsun doğalgazda olsun böyle habersiz yaptığı... ...zamlardan sonra soru sormaya devam ediyor şeffaf Hı -hı. olması açısından bu kurumların. E, İSKİ'nin maliyeti mi arttı, personel giderimi arttı, para gereken bir durum mu var Hı -hı. diye soruyor. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Evet. Hı -hı. E, oysa iskinin bunları şeffaf bir biçimde e, açıklama yükümlülüğü var Evet, şimdi bu fiyat artışının şeffaf olmaması sadece bizim bütçemizi etkilemiyor. Aynı zamanda kamu kurumlarına olan güvenimizi de sarsıyor, onu da evet. söyleyelim. Ee, daha önce de fiyat artışından dolayı İSKİ'ye dava açılmış. Zaten şimdi dava açıldı, daha önceden de açılmıştı. Bu da işte bu 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren tüketimi kademe, kademelendirerek suya yüzde 30 ile 92 arasında zam yapıldı. Değişik kademelendiriyor. Kademeli tarif elendirme aylık kullanım miktarına göre e, fiyat belirleme yöntemi. Daha önceden bir açıklamasını yapmadık ama çoğumuz biliyoruz. 1.1 ile 10 metre küp, işte 10 ile 20 metre ve 20'den e, 20 metre daha fazla kullanımların fiyatları ayrı ayrı oluyor. Gittikçe yükseliyor. Aslında bunun amacı da zaten su tüketimini azaltmak. Evet. evet. Bizim talebimizde temel ihtiyaçlara yetecek miktarın ücretsiz olması. Evet. Her seferinde <gülüyor> altını çizelim. <gülüyor> evet. İşte bu İSKİ tam da e, Ocak ayında kademeli tarif geçişerken geçerken yaptığı büyük zamdan dolayı e, tüketicinin faturasına yansıyınca e, haberdar olmuştuk. Hı. Ve bu medyaya yansıyınca daha doğrusu haberdar olmuştuk. Onun üzerine İSKİ bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. TÜDER bu zamla ilgili o dönemde dava açtı ve o dava henüz sonuçlanmış değil. E, sonuçlanmadığı gibi. O zamandan bu yana e, şebeke suyuna üçüncü zam yapılmış durumda. Evet. Yani daha önceden de söylediğimiz gibi aslında vatandaşa çaktırmadan bir zam yapılıyor ve iski muazzam para kazanıyor buradan. On milyon ekstra gelir demiştik hem de aylık. Hissettirmeden küçük adımlarla yapılıyor bu zamlar. Vatandaşın dikkatinden böylece kaçırılıyor. Aslında su gibi... ...insan haklarının temel ve vazgeçilmez bir unsuru olan mesele üzerinden çok ciddi kar elde ediliyor. Oysa dünyanın birçok ülkesinde su bazı yerlerde bedava ya da bizdekine göre çok daha ucuz. Evet. Üstelik bu ülkelerin çoğunda şebeke suyu içilebiliyor da. Biz ise içilecek kalitede olmayan suya bile farkında olmadan her geçen ay daha fazla para ödüyoruz. İçmek için ise şebeke suyuyla aynı kaynaklardan gelen ama ondan yüzlerce kat daha pahalı olan ambalajlı suya... Para ödüyoruz hmm. habire. Yani bunu da hesaba kattığımızda su faturamız iyice artmış oluyor. Evet. E, tam da işte bu kriz, bu, bu e, yönetim krizi, e, yönetim anlayışından doğan bir e, su krizi. Evet. Su krizinin önemli boyutlarından biri diyebiliriz. Bundan faydalanan unsurlar da var. Yani e, iklim krizinde de aynı cümleleri sarf ediyoruz. İşte su krizinde de aynı cümleleri sarf ediyoruz. Krizden para kazanmaya çalışan e, sektörler var. Ve bu sektörler kriz derinleştikçe aslında e, piyasalarını genişletiyorlar. Bunlardan bir tanesi de ambalajlı su sektörü. E, şimdi sıcaklar arttıkça e, bu sektör çok büyük bir e, mutluluk duyduğunu <gülüyor> ifade ediyor. Açıklamalar yapıyor. Bir ay öncesinde böyle bir açıklama yapmıştı. Sıcaklıklar arttıkça su tüketim miktarı da artıyor. Bu da ambalajlı su sektörünün e, daha fazla satış yapmasına ve gelişmesine neden oluyor. Bu çok mutluluk verici bir durum <gülüyor> ...diye ifade etmişti. Ee, o açıklamadan bir... ...kaç rakam verelim. Evet. Nereye gittiğimize ilişkin. Evet. Türkiye'nin 2010 yılındaki... ...ambalajlı süt tüketimine bakalım. 128 litreymiş kişi başına. Bu... E, ...2014'te %8 artarak... ...138 litreye yükselmiş. Ambalajlı su üreticileri derneği... ...yani SUDER... ...yönetim kurulu başkanı şöyle bir açıklama yapmıştı... ...yakınlarda. Türkiye'de ambalajlı süt tüketimi... Avrupa Birliği'ndeki tüketim seviyelerine yaklaşmaktadır. Sanki çok güzel bir şeymiş gibi. Bu yıl kişi başına, bu yıl dediği aslında 2014 yılı. Kişi başına e, ortalama ambalajlı su tüketiminin 64, 62 litresi PET şişeden... de damacanı olmak üzere 143 litre olarak... Hem ...2015'miş pardon. 143 litre olarak gerçekleşmesini bekliyoruz demiş. Yani daha da artacak 138'den 143'e. Uh -huh artacak. Geçen yıl pazar hacmini bir önceki yıla göre yani 2014'de göre yüzde 3.8 büyüterek 10.7 milyar litreye çıkaran sektörün cirosunun 3. pardon 4.2 milyar TL olduğunu belirtiyor. Gerçekten çok büyük bir ciro. Yani dünyada içecek grubu içinde trende en hızlı yükselen hmm. ürün ambalajlı su sektörü. Hmm. Ee, şimdi burada ee... Uzun bir açıklaması var ve bu açıklama içerisinde geçen kimi e, sö, e, kelimeler var ve bu kelimeler cidden insanı irite ediyor. Evet. E, çünkü verileri verirken şunlardan bahsetmiş Süder. E, ambalajlı su tüketiminde ilk sırayı Marmara bölgesinin pazarını, Hı -hı. Pa, e, Marmara bölgesi oluşturduğunu Hı -hı. pazarın yüzde ellisi... ...Nin Marmara'da gerçekleştiğini söylüyor. Evet. Ee, şehir olarak İstanbul... ...yaklaşık yüzde otuzluk hacmiyle... ...önemli bir pazar. pazar. Bunun pazar. altını çizelim. Birazdan Hı. bu pazarı açmaya çalışacağız. Ee, önemli bir pazar diyor. Bununla birlikte İç Anadolu bölgesi yaklaşık yüzde yirmi... ...Ege bölgesi yüzde on paylara sahip diyor. En az bölgeleri de işte Artvin, Erzurum, Bitlis, e, Şırnak... ...bölgelerinde evet. çok az satış yapıyoruz diyor... Evet. Ee, yani bu pazar meselesine gelince... evet <gülüyor> ...gerçekten... Bir ee, yerde şu açıklamada şöyle bir şey de var. Şimdi e, şöyle şeylerden bahsediyorlar. Çevre sorunları nedeniyle doğal dengenin bozulduğu... ...bunun da dünyada sağlıklı ve güvenli ambalajlı sulara olan talebi arttırdı. Hı. Ve kaygılı olduklarını da biliyoruz. Yani insanlara temiz su ulaştırma konusunda... ...ciddi kaygılara da sahip olduğunu e, biliyoruz. E, ama... Bu işte az önceki verdiğimiz verilerde bütün şey aslında pazar etrafında dönüyor. Ve yani, daha fazla tüketim yaratmak yani. Aynen. Su Başka bir, bir şey ihtiyaç değil. maddesidir. Ee, sizin ekonomik durumunuz neye el veriyorsa isterseniz e, Fiji'den, Fiji'nin hı. suyunu içebilirsiniz. Hı hı. E, fakirseniz. Yani fakirseniz ne yaparsanız yapın. Ne <gülüyor> yaparsanız yapın. Ama Susuz sizin kalın. su meselenizi pazar çözer. evet. Diyor. Aynen öyle. Hatta bir de bu e, şey kayıt dışı üretimle ilgili e, serzenişte bulunmuş SUDER Başkanı. E, bu durum özellikle kayıt dışı üretimden bahsediyor. Özellikle damacana sektöründe ön plana çıkıyor. Kayıt dışı üretim haksız rekabete ve daha da önemlisi uygun olmayan üretim koşullarında sağlanan... ...üretim nedeniyle tüketicilerin hijyenik olmayan ürünleri kullanmalarına neden oluyor... Halkımızın sağlığını olumsuz bir şekilde etkiliyor demiş. Bu nedenle de tüketicilerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı e, üretim izni bulunan ambalajlı suları tercih etmelerini söylemiş. Ama çok iyi hatırlıyoruz ki 2012 senesinde yani bundan üç sene önce e, çok büyük firmaların damacana sularında da çok ciddi kirlilikler ortaya çıkmıştı. Gıda güvenliği hareketi hatta bunu, bununla ilgili bir rapor yazmıştı. Yani aslında dertleri e, pazardan en fazla payı alabilmek başka bir şey değil. Evet. Yani niyetleri iyi olsa bile pazarın işleyişi bu niyetleri Hı -hı. arka plana e, itiyor Hı -hı. diyebiliriz belki. Böyle de daha kibarca ifade edebiliriz. Evet. Şimdi yani bu sektörün büyümesinin nedeni aslında e, bizim e, her ay pahalanan şebeke suyunu içemiyor olmamız. Aynen. E, musluklardan su içilebilir. E, bunun altyapısı e, oluşturulabilir. E, bu Alanda eksiklik giderilmediğinde ki bu alanda eksiklik giderilebilmesinin aslında bir şeye değişikliğe ihtiyacı var. Bir paradigma değişikliğine ihtiyacı Hı -hı. var. Su temel bir hak olduğunun kabul edilmesi ve su hizmetlerinde kamu hizmeti olarak verilmesi gerektiği anlayışını kabul etmek gerekiyor. Hı -hı. Ee, bu kabul edilmediği Hı -hı. süre içerisinde hem ekolojik ayak Hı -hı. izi hem de ekonomik maliyeti çok fazla olan ambalajlı su hayatımızın vazgeçilmezi haline gelecek. Evet. Diyoruz ki hani o e, her ay 10 milyon ekstra parayı e, altyapıları, su altyapılarını değiştirmeye, iyileştirmeye harcasalar hiçbir sorunumuz kalmayacak belki de. Evet zamanımız maalesef doldu. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı